Eczacının Karısı Anton Çehov Seslendiren Akın Altan Eğli büyülü birkaç sokaktan oluşan beya kasabası derin bir uykuya dalmış. Hava kapırtısız. Yoğun bir sessizlik var. Yalnızca uzaklarda herhalde kasabanın dışında bir köpek ince kısık sesiyle havlayıp duruyor. Ortalık neredeyse aydınlanmak üzere. Kasabada herkes uykuda. Bir tek kasaba eczanesinin sahibi Çernomurdik'in genç karısı uyumamış. Üç kere uyumak için yatağa girmiş, Üçünde de uyku tutmamış. Pencereyi açmış, Sırtında yalnızca bir gömlek, Dışarıyı seyrediyor. Nedense canı sıkkın, Sıcaktan bunalmış, içinde bir hüzün var. İnsana ağlamak arzusu veren, Nedeni belirsiz bir hüzün bu. Kadın gerçekten ağlamak istiyor ama bir yumruk gelip gelip boğazına düğümleniyor. Onun birkaç adım gerisinde kocası Çernumur duvara yaslanmış tatlı tatlı horluyor. Aç gözlü bir pire adamın burnunun kemerine yapışmış habire kanını emiyor. Adam bunu hissetmiyor bile. Hatta keyifle gülümsüyor. Çünkü düşünde bütün kasaba halkının öksürüğe tutulduğunu, öksürük şurubu almak için eczaneye akın ettiklerini görüyor. Top atsanız, iğne batırsanız derin uykusundan uyandıramazsınız. Eczane kasaba sınırında. Dolayısıyla eczacının karısı uzaklara kadar her yeri görebiliyor. Önce gökyüzü, doğudan başlayarak yavaş yavaş ağırıyor, sonra yangın kızıllığı vurmuşçasına kızıla boyanıyor. Uzaktaki fundalıktan ansızın kocaman, Değilmi yüzlü ay yükseliyor. Ayın yüzü kıpkırmızı. Fındalıktan çıkarken nedense utanmış gibi. Gecenin sessizliğinde ansızın bir takım ayak sesleri, mahmuz şıkırtıları duyuluyor. Eczacının karısı, ''Subaylar emniyet amirinin evinden karargaha dönüyor herhalde.'' diye düşünüyor. Biraz sonra sırtlarında beyaz subay ceketleriyle iki karaltı beliriyor. Birisi uzun boylu, şişman,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 ''Samsun Filistinleri böyle bir çene kemiğiyle öldürmüştür herhalde.'' Kalın sesli şişman subay, ''Evet, eczacı uyuyor.'' diyor. ''Karısı da uykudadır şimdi.'' ''Ah Optiosov, öyle güzel bir kadın ki bilsen.'' ''Evet, görmüştüm, çok hoşuma gitti.'' ''Doktor, ne dersiniz? O kadın böyle bir eşek çeneliği sevebilir mi?'' ''Olur mu böyle şey?'' ''Doktor, eczacıya acıyormuş gibi içini çekerek.'' ''Yok.''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 İster misiniz şuraya gelip bir şeyler alalım diyor. Eczacının karısını da görürüz. Tam zamanını buldun sende. Olur mu ya öyle şey? Neden olmasın? Geceliğinde ilaç vermek zorunda bunlar. Hadi girelim. Peki dediğin gibi olsun bakalım. Eczacı kadın perdenin arkasına sinmiş. Gene de çıngraan sesini duyuyor. Duvara yaslanarak tatlı tatlı horlayan kocasına bir göz attıktan sonra sırtına hırkasını alıyor, çıplak ayaklarına terliklerini geçirdikten sonra eczaneye koşuyor. Camlı kapının arkasında iki karaltı görünüyor. Kadın lambanın fitilini açıyor, kapıya doğru yürüyor. Artık ne can sıkıntısı kalmış, ne hüzün, ne de ağlama isteği. Yüreği hızlı hızlı çarpıyor şimdi. Şişman doktorla zayıf optiyosoğ giriyorlar içeriye. Kadın onları dikkatle süzüyor. Koca göbekli doktor, esmer, sakallı, hantal bir adam. En ufak harekette ceketi patlayacakmış gibi geriliyor, yüzüne ter basıyor. Bıyıksız subaysa pembe yanaklarıyla tıpkı bir kadına benziyor. İngiliz kamçısı gibi bükülgen bir görünüşü var. Eczacının karısı, eliyle hırkasının göğsünü kapatarak, ''Bir şey mi istiyorsunuz baylar?'' diyor. ''Şey, bize on beş kapiklik nane apı.'' Kadın hiç acele etmeden rafların birinden bir kavanoz indiriyor, eczacı terazisinde istenen kadar nane apı tartıyor. O sırada iki müşteri bakışlarını yiyecekmiş gibi kadının sırtına dikiyor. Doktor doymuş bir kedi gibi gözlerini kısarak, teğmense obur bir kedi gibi kocaman kocaman açarak. Doktor, doğrusu eczanede bir kadının çalıştığını ilk kez görüyorum, diyor. Eczacının karısı, Optiyosov'un al yanaklarına kaçamak bir bakış atarak, Bunda şaşacak ne var? Kocaman kalfası olmadığı için ona ben yardım ediyorum. Karşılığını veriyor. Demek öyle. Eczaneniz de pek hoş bir yer, doğrusu. Ne çok şişe var. Bu zehir şişeleri arasında dolaşmaktan korkmuyor musunuz? Vay canına. Eczacının karısı nane aplarını bir kağıda sarıp doktora veriyor. Opdyosoda beş rublelik kağıt parayı uzatıyor. Kısa bir sessizlik oluyor. Erkekler birbirlerine bakıp kapıya doğru bir adım atıyor, sonra durup bir daha bakışıyorlar. Doktor, bize on kapiklik karbonat verir misiniz? diyor. Kadın gene tembel tembel rafa uzatıyor elini. O sırada optiyosov parmaklarını kıpırdatarak, Siz de şöyle, anlarsınız ya, insana canlılık veren bir şey var mı? diye soruyor. Soda filan olabilir. Var, hay bir yaşayın. ''Siz kadın değil bir meleksiniz. Üç şişe verin bize. Kadın karbonatı çabucak bir kağıda sardıktan sonra kapının arkasında karanlıkta gözden yitiyor. Doktor göz kırparak, ''Nefis bir parça.'' diyor. ''Böyle bir ananasınma diğeri adasında arasan bulamazsın. Ama bir de şu horultuyu dinle. Eczacı beyefendi uyuma lütfunda bulunmuşlar.'' Az sonra eczacının karısı geri dönüyor. Tezgahı beş şişe soda bırakıyor. Bodruma inip çıktığından yanakları al al, biraz da heyecanlı. Kadın soda şişelerini açarken tirbüşünü yere düşürünce, Optiyosov, şşş, yavaş, diyor. Kocanızı uyandıracaksınız. Ne yapalım? Uyanırsa uyansın. Öyle tatlı uyuyor ki, yazık olur. Düşün de sizi görüyordur. Hadi sağlığınıza. Sodasından içen doktor geyirerek, şu kocalar... ''Öyle can sıkıcı yaratıklar ki durmadan uyusalar iyi ederlerdi.'' diyor. Ah, sodanın yanında bir de kırmızı şarap olsaydı.'' Kadın gülümsüyor. ''Onu da nereden çıkardınız?'' ''Şimdi ne iyi giderdi. Yazık ki eczanelerde içki satılmıyor. Ama durun, siz ilaç olarak şarap satıyorsunuz, değil mi? ''Vinum gallicum rubrum yok mu eczanenizde?'' ''Var.'' ''Tamam ondan verin bize. Çabuk getirin şu kahrolasıyı.'' Kuantum satis. Önce sodayla karıştırıp birer bardak verin.'' ''Ne diyorsunuz Optiosov?'' ''Önce sodayla sonra perse.'' Doktorla Optiosov tezgaha yerleşiyor. Şapkalarını çıkarıp içmeye başlıyorlar. ''Doğruyu söylemek gerekirse berbat bir şarapmış. Şarabiyum berbatium. ''Ancak şey, hanımefendinin huzurunda içilince iksire dönüşüyor.'' Biliyor musunuz? Baştan çıkarıcısınız bayan. Hayallerimde sizi öpücüklere boğuyorum. Optiyosov da elinizi öpmek için neler vermezdim diye katılıyor. Şerefim üzerine söylüyorum. Yaşamını bile verirdim. Eczacının karısı kıpkırmızı kesilip ciddi bir tavır takınıyor. Siz neler saçmalıyorsunuz? Doktor onu kaşlarının altından kurnaz kurnaz süzüyor. Siz de cilveli değilsiniz hani... ''Gözleriniz sürekli ateş ediyor. Bum, bum. Kutlarım, siz kazandınız. Biz de yenik düştük.'' Kadın, iki erkeğin gittikçe kızaran gözlerine bakıyor. Gebezeliklerini dinliyor. Çok geçmeden kendisi de canlanıyor. ''Ha, ne güzel şeymiş neşelenmek. Onlarla konuşmak, gülmek, cilveleşme hoşuna gidiyor. Hatta müşterinin ısrarlarına dayanamayıp iki bardak şarapta kendisi içiyor.''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 Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde. Saratov'da. Neyse, vakit hep iyice geçti. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Çok. Borcumuz nedir güzel bayan? Kadın gözlerini tabana dikiyor, uzun uzun düşünüp dudaklarıyla bir takım hesaplar yaptıktan sonra ''12 ruble 48 kapik'' diyor. Optiyosov cebinden kabarık bir cüzdan çıkarıyor, kadının istediği parayı sayıp veriyor. Ayrılmak üzere elini sıkarken de kocanız uyuyor diye mırıldıyor. Kendisine tatlı rüyalar dileyelim. Bırakın gene bu saçmalıkları. Saçmalık neresinde bunun? Tam tersine, hiç de saçma değil. Ne demiş Shakespeare? İnsan gençken gönlü de gençse mutludur. Elimi bırakır mısınız? Uzun ayrılış sözlerinden sonra eczacının karısının elini öpmeyi başaran iki müşteri kararsızlık içinde... Sanki bir şey unutup unutmadıklarını düşünüyormuş gibi duralayarak eczaneden çıkıyor. Kadın hızlı adımlarla yatak odasına koşuyor, pencerenin önüne oturuyor. Doktorla Teğmen'in eczaneden çıktıktan sonra isteksiz isteksiz yirmi adım kadar ilerlediklerini, sonra durup bir şeyler fısıldaştıklarını görüyor. Neler fısıldaşıyorlar acaba? Yüreği, şakakları küt küt atıyor ama nedenini kendisi de bilmiyor. Dışarıdaki iki kişinin fısıldaşırken onun yazgısına karar verdikleri düşüncesiyle yürek atışları hızlanıyor. Beş dakika sonra doktor ötekinden ayrılıp yoluna devam ediyor. Teğmen geri dönüyor. Geri dönüyor ama ne yapacağına bir türlü karar veremiyor. Bir kapının önüne gelip dikiliyor, bir uzaklaşıp dolaşmaya başlıyor. Sonunda çekine çekine çıngırağı çalıyor. Kadın bir anda kocasının söylendiğini işitiyor. Kim o? Birisi mi geldi? Kapı çalınıyor. Doymuyor musun? Ne biçim iştir bu? Eczacı sabahlığını giyiyor, uyku sersemi salına salına terliklerini şıpırdatarak eczane bölmesine geçiyor. Kapıyı açarak Bir şey mi istediniz? diye soruyor Optiyosova. E, bana 15 kapiklik nane apı verir misiniz? Eczacı hırıltılı sesler çıkararak, esniyerek Uyukluya uyukluya, dizini tezgaha vura vura uzanıyor, kavanoza alıyor. İki dakika sonra eczacının karısı Optiyosov'un ezaneden uzaklaştığını, birkaç adım attıktan sonra nane haplarını tozlu yola fırlattığını görüyor. O sırada doktor çıkıyor bir yerlerden. İkisi bir araya gelip bir takım el hareketleri yapıyor. Sonra sabah saatlerinin pusu içinde gözden yetiyorlar. Eczacının karısı, yeniden yatmak için sabahlığını öfkeyle çabucak çıkaran kocasına bakıp,